Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Açık Radyo, Dünya Mirası Adalar ve herkese selamlar, sevgiler. Ben Derya. Merhaba, ben Asu Aksoy. Sedahattin de Teknik Masa'da bizimle beraber. E, Konuğumuzu da size takdim edeceğim. Ama öncesinde güzel bir haberimiz var. Bizlerle ilgili e, bir e, sergi, e, Bienel paralel etkinliği duyurumuz olacak. Adaların sesleri, Anadolu Kulübü İkiz Köşkler'de, Büyükada'da biliyorsunuz Biraya Bienel'in, Bizim etkinliğimiz de orada olacak Sergi, sofra ve yuvarlak Masa olmak üzere 3 Aktiviteden oluşan adaların Sesleri 3 e, e, Kasım'da e, Gezilebilecek, gezilebilecek. E, Anadolu Kulübü'nün ikiz köşklerinde 16. İstanbul Bienal programı Kapsamında e, Açılış yapılacak Antroposen çağında içinde bulunduğumuz Dönüşümleri Prens Adaları Örneğinden hareket ederek anlamlandırarak birlikte birbirimizi besleyerek ve emisyonlarımızı ve atıklarımızı en aza indirerek nasıl yaşayabileceğimizi e, sorgulamayı öneriyor bu e, sergi. E, 10 Kasım'a kadar devam edecek. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü de e, 13-16 arası gezilebilecek. E, Stüdyo Oside'ne, Açık Radyo ve Dünya Mirası Adalar işbirliğiyle. şimdi Şimdi e, konuğumuz e, Adılların yakından tanıdığı sevgili uçman Sungur. Uçman Sungur Heybeliada'da yaşıyor. Orada üretim yapıyor. İftarla sunuyoruz. Adalarda evet, üretim yapan mi? birileri var <gülüyor> nihayet. Hoş Çok geldin. Çok yönlü üstelik. Evet. <gülüyor> evet teşekkür ediyorum. Hoş, geldin Hoş geldiniz. Var. Hoş bulduk. Esas e, siyasal bilgiler fakültesinde basın yayın yüksek okulunda radyo televizyon uzmanlık bölümü mezunusun işte başka başta TRT olmak üzere birçok e, televizyonda çalıştın. Ama Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Dağcılık Federasyonu işte öğretmenlik, teknik direktörlük, kamp müdürlüğü falan var. Sıkı bir dağcısın biliyoruz. <gülüyor> Türkiye'nin birçok dağına tırmanış yaptın. Bir de Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisi ve araştırmalarına katıldım böyle uzun uzun devam edeceğiz ama evet. artık bence evet. bir girelim programa Evet aslında bu 3 Kasım'da demin anonsunu yaptığımız sergi de bir ekranda da bir yuvarlak masa toplantısının e, kaydı dönecek o yuvarlak masada da aslında bu dünya mirası adalar açık radyo programında sizin gibi davet ettiğimiz işte adaların ekolojisini e, değişik yönleriyle anlatan konuşmacılar bu yuvarlak masada yer alacaklar Siz de orada uçman Bey e, yer evet. alacaksınız Teşekkür. Evet e, ve unuttuk e, değil mi canlı yayın olacak işte bunun <gülüyor> yani <gülüyor> tamam. yayına olacak Dolayısıyla sergiye gelenler. Hem bu yayını seyredebilecekler hem de canlı yayın hmm. da olacak. Evet. Biz onun linkini Dünya Mirası Adalar Açık Radyo programı Facebook'unda e, şey, linki vereceğiz. Yani canlı olarak da seyredilebilecek. Yani bu yuvarlak masa aslında adalara böyle bir ekolojik perspektiften bakıyor. Adalar evet. genellikle böyle kültürel mirası üzerinden hep konuşuluyor ya. Hmm. E, binaları işte e, ahşap yapıları filan. Şimdi biz burada epeydir aslında adaları bir ekolojik canlılarıyla ve birbiriyle etkileşim içindeki hayat varlıklarıyla el alıyoruz. Bugün de sizden hani 30 senedir Heybeli'de yaşıyorsunuz. Evet. Ve sizi arıcı olarak da biliyoruz. Evet. Arıcılıkla başlayalım isterseniz. Nasıl oldu da arıcılık Aa, yapmaya başladınız? Önce ben eski bir televizyon programcısı olarak Açık Radyo'ya ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan çok heyecanlı ve mutluyum. E, Açık Radyo'nun daha uzun yıllar başarıyla yayınlarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sonra da yine Adalı olarak sizlerle e, 30 yıldır doğru Heyveli Adadayım. E, üretim içinde olduğunuz zaman hayatta bir şey de elde edildiğinde mutluluğu yakalıyorsunuz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız bir şeyle uğraşın. Bir şeyleri ...başarın... ...onun keyfini yaşayın... ...öbür türlü... E, ...yani hedefinizi de... ...umduğunuzdan fazla koymayın... ...küçük de <gülüyor> hedef bir olsa... Evet, ...ama onu söz üretmenin ötesine geçin diyorsunuz... <gülüyor> ...bir şeyle uğraşın... ...şimdi... E, tamam. ...benim arıcılıkla... E, ...ilişkim dağcılığımdan ötürü... ...ötürüdür... E, ...biz Karadeniz'de... ...ve Toroslarda, dağlarda... ...yüksek rakımlarda dolaştığımızda... ...kamp kurduğumuzda... ...bizim yoldaşlarımız arıcılar... ...olmuştur yaylalara gelip... ...kovanlarla taşındıkları için... E, ...çok güzel... ...ballar yemişizdir... ...yıllarca... E, ...o güzel balları yiyince... ...daha sonra... E, o pek imkan bulunamadığı için piyasada bulduğumuz da bizi pek memnun etmediği için bal yememeye başladık. Ee, balsız bir hayat sürerken bir gün Heybeliada'da da e, bugünkü Domuz Tepesi dediğimiz mevkide e, bizden önceki insanların e, bıraktıkları kovanlar gözümüze çarptı. E, Artvinli bir e, Heybeli Adalı, daha sonra Büyükada'da da yine Karadenizli vatandaşlarımız hmm. e, adalarda arıcılık yapmışlar. Büyükada'da birkaç noktada, Heybel Adada ve Bunlar yıllarca yapmışlar, sonra vefat etmişler. İlgiler olmamış, kovanlar sahipsiz kalmış. Hmm. Ama arılar yaşamaya, hayatlarını <gülüyor> durdurmaya hmm. devam etmişler. Bir koloni olarak devam <gülüyor> evet. ediyormuş. Peki evet. adaların böyle aracılık tarihi falan gibi bir şey var mı? Geçmişe dayanan işe yani, bakabildiniz şimdi, mi? Yani e, şimdi bizim öğrenebildiğimiz, yani bu söylediğim işte 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl öncesine kadar gidiyor. Adalarda yaşayan Karadenizli vatandaşlarımız. Çünkü bu çam ağaçlarımız, koşnil dediğimiz çam böceği görüyoruz. E, o, üretiyorlar değil o, mi? Üretiyorlar. O o nedenle bizim salgı balı aldığımız çam balı, e, çam balı, salgı balı, diğerleri çiçek balı. Bizim adamızda hem çam hem çiçek olduğu için gayet değerli e, bir bal efsafı ortaya çıkma imkanı oluyor. E, dünya çam balı üretiminin %80'i Türkiye'de. Yapılıyor. O da Muğla Marmaris bölgesindeki çam ağaçlarından. Dünyanın yüzde sekseni. sekseni çam balının Türk Türk Türkiye'ye ait. Çünkü öyle bir e, çam ormanı yapısı Karadeniz'e ve ısıya uygun. Çamdaki reçinenin öz suyunu emen bir başka Hı. böcekten alınan bir başka şey. Hı. Bu meşede de aynı şey. Sa ballar ikiye ayrılıyor. Salgı balları. Ee, çiçek balları nektar balları şimdi e, biz adada bu boş kovanları görünce e, ilgilenmesi için oradaki oraya yakın insanlara söyledik ama kimse ilgilenmedi daha sonra e, biz ilgilenince işte arıcı olduk <gülüyor> <Çok> <gülüyor> özeti <güzel>. bu <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada kaç kovandan bahsediyoruz Şimdi o zaman orada bir yüz kovanlık koloni o. varmış. Ama beş altı kolonideki arılar yaşıyordu. Adanın has şeyi. Ee, daha sonra e, Nabuk Kemal Üniversitesi'nden Devrim Moskay hocamız uzmandır bu konuda. Adalı ziyarete geldiğinde onlar e, Anadolu arısı, Trakya arısı, Marmara tip, ekotip arı e, ırklarını o ...saflaştırıp ortaya çıkaran bir çalışmalar içindeler. Bu sizin adadaki arıların da bu kadar sene sahipsiz her türlü hmm. direnci gösterip yaşıyor hmm. olmaları... ...bizim için çok değerli bir, bir <gülüyor> de araştırma merkezi olabilir Peki bir bombus türü falan diye bir şey okudum şimdi doğru mu? Böyle bir tür bambuz, var mı adalarda? Şimdi adalarda e, arıya müsait bir yapı var... Hmm. Sarı arı dediğimiz eşek arısı dediğimiz işte böyle değişik yabani arı türleri de var bal arısı da var e, bambus da bu türlerden bir başkası o da çok faydalı bir arı. Yani, iri, iri adalarda bir arı gözüken... adalarda arı şimdi için. arının e, temel özelliği işte arı varsa hayat var <Gülüyor> Siz şeyinin sözünün evet. temel özelliği e, doğadaki tozlaşmayı arılar sağlıyor eğer arılar olmasa bitkiler e, döllenme işini çiçekler arasında yapamadığı için e, doğanın gelişimi yavaşlıyor. Yüzde 80'ini arılar yapıyor. Geri kalanı diğer böcekler ve rüzgarla olan tozlaşma sonucu oluyor. Şimdi benim için e, arı, arıyla ilgilenmek, arıyı çoğaltmak, arıyı üretmek, arıya bakmak doğayı yaşatmak anlamına geliyor. Yani oradan alacağınız balın, polenin Propolisin veya başka ürünlerin önemi o öbür önemin yanında ufak kalıyor. Yani kültür doğa miras diyorsanız evet. adalardaki her çeşit arımıza sahip Hı. çıkıp koruyup kollamamız gerekiyor. Yani Bu kovanlar sadece aslında... bir bal meselesine indi demek e, bize göre adanın değil dünyanın bütün Hı. doğasının e, yeşilliğinin artması çoğalması döllenmenin olması evet. arılara bağlı. Arılar yoksa Şimdi biliyorsunuz seralarda işte domateslerin üzerinde üretilen domatesler arı resmi görürsünüz. Bunlar arı vasıtasıyla döllenmiş şeylerdir. Sadece bir şey anlatacağım. Bizim e, arılığın olduğu tepede tek dik kantaron otu olurdu. Eee kantaron otu da evet. kantaron yaralara iyi gelen bir aranan bir şey. Bizim arılar kantaronu besledi. Kantaron bizim arıları besledi. Şu anda bizim tepe baharda sap sarı kantaron tarlası haline geldi. Evet. Biz arıları arılar Bu gözle sarısı. görülür bir tabii, değişim oldu. Tabii, evet. Yani onun yani şimdi arıyı yaşat ki <gülüyor> <gülüyor> insanlık yaşasın diyebiliriz. Biz evet, de gerçekten kadar, öyle hissediyoruz. Otururken bir arı sesi duydum. duymak bile çok hoşumuza gidiyor. Yaşasın. Adada arılar var diyoruz. Bir şey soracağım size. Durup dururken herhalde arıcı olmadınız. Bir eğitim sertifika Şimdi programı. Şimdi biz e, arıları yaşatmak için bu işe girelim deyince adada daha önce arıcılıkla ilgili çalışan e, Arıcılık Vakfı e, Adil Gündüz arkadaşımız bu e, ...bundan önceki... ...iki önceki belediye başkanıyla... ...bir proje yürütmüş ama... E, ...başarılı olamamış. Bize yardımcı olmasını istedik. Pek de yardımcı olamadı. Daha sonra... E, ...biz Kaymakam Bey... ...o zamanki Hikmet Dengeşik Bey... E, ...büyük bir test rastlantı... E, ...Bingöllü bir arıcı ailenin... ...ferdiymiş. Bizi bir yerden... E, ...teşvik ve itekledi... ...arıcılık yapın diye... Biz o orman e, idaresi ve tarım müdürlüğü e, de, bir de şansımız oldu. Tarım ilçede e, Elazığ Fırat Üniversitesi Arıcılık Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olmuş bir memur, Meral Kara hanım arkadaşımız. O da bize öğretmenlik yaptı. Ve bir halk eğitim müdürlüğünün desteğiyle adalarda üst üste 3-4 tane arıcılık kursu açtık. 100-150 kişi bu kurslardan geçti. Adada yaşayan 150 kişi. Yani bunların içinde meslektaşımız Orhan Bursalı'dan tutun, Profesör Ahmet Ercan'dan çıkın, Eczacı İnce Hanım'dan, Albay Hakkı Bey'e kadar, Reklamcı Tunç Bey'den, işte bana kadar çok böyle kalburüstü insanların arıcılık yaptığı, entelektüel bir arıcılık yapılan ortam oluştu. Daha sonra Arıcılar Birliği. Başkanı Uğur Çilenk, İstanbul Arıcılar Arı Yetiştirilmeli, bize destek oldu. Ee, bize bir koloni kovan getirdi. Bunları biz sahiplendik. O da bizimle birlikte geldi, gitti, çalıştık. Kurslar sonucu, e, kursların bir kısmını teorik bir kısmını pratik kovanların içinde yaptık. Böylece adalarda bir, bir arı faaliyeti oluştu. Bu arada bir şey daha yaptık. Ee, Kaymakam Bey e bir komisyon kurdu, tarım Müdürü, orman şefi'nin temsilcileri, Meral hocamız, ee, arıcılar Birliği başkanı ve veteriner hekimimiz bütün adaları gezdiler, nereye arıcılık <gülüyor> e, arı konabilir, bekan tespit ettiler, kapasite belirlediler, böylece büyük adada ücürcek, bir heybeli adada üçer bir aradalarda birer yer olmak üzere bin kovan'a yakın arı heybeli de e, üç tane büyük adada bir tane üç tane büyük adada sadece bir tane mi üç tane ha pardon üçer tane tamam sonuçta bir bin'e yakın koloninin yani kovanın konabileceği bir, ve şart kondu işte adalı olacak kurs bitirmiş olacak hı hı. en az on kovanı olacak gibi böyle bir komisyon her sene toplanıyor arıların şeyi bu süreç bir süre sonra işte tavsadı. Bir olur olmaz kişiler arıcılık yapmaya çalıştı. Olur olmaz kural dışı işler yapılmaya başladı. Kamuda bazı arkadaşlar ya bu arıcılarınla ne işi var adalarda? Nasıl yerleşim yeri gibi sıkıntılar olduysa da sonunda şimdi sel gitti, kum kaldı. Adalarda belli bir sayıda e, belli bir miktarda kovan belli bir düzen içinde üretime devam ediyor ama son e, Heybeli yangını bizim aralığın yanında çıktı geçen bayramda evet. kovanlarımız yanmadı ama ormandaki arılarımız yandı etraf kül oldu is koktu e, benim moralim bozuldu arılar strese girdi ben e, bir on, e, kovanların büyükçe bir kısmını Alıp Kayış Dağı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'nin e, şey konaklama yerine. Arılar nasıl strese giriyor? Girince ne oluyor? Arılar kovandan çıkmıyor, bal yapmıyor. Yavruyu hmm. yürütmüyor. E, yani hay, hayata kişiye Evet depresyon yani. Evet. Oluyor, evet. Evet. Siz Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. De. Dediniz ki yani biz arıları yaşatmak için bunu evet. yapıyoruz dediniz. Bu çok güzel. yani Arı üretip arıyı satmak için değil. Aslında Balı arıları satayım. yaşat Yani Şimdi balığı satmak için değil. Dikkat arı yetiştiricileri diyoruz. Bizim yaptığımız şey hayvancılık. Hı hı. Yani ister akvaryumda balık besleyin, ister keçi besleyin, ister işte ne, kedi, köpek besleyin. Bütün yıl ona ihtimamla bakmanız gerekiyor. Yani yavruladı mı, nüfus çoğaldı mı, hastalıklara karşı dirençli mi, işte normal gıdasını <gülüyor> bulabiliyor mu, kışı işte sorunsuz geçirebiliyor mu, ölümler var mı, kayıplar oluyor mu, e, hastalıklar ne ölçüde etkili oluyor. E bunları takip etmediğiniz zaman yani bal sonraki mesele. Evet simbiyotik bir yaşam evet. diyorsunuz öncelikle. Yani şimdi bütün dünyada arıları yaşatmak için mesela İngiltere'de herkes evinin bahçesinde, balkonuna sırf arı yaşasın diye arı kovan koyup besliyorlar, bakıyorlar ve doğaya bırakıyorlar. Yani bir şey almak için Hı, ben de öyle bir soru sormak istiyordum <gülüyor> mesela ben adada evet. teras katım var ben bir tane kovan koyabilir miyim bunun bir prosedürü var mı Hayır, niye koyamam efendim istiyorum orman, ama orman şefimiz şiddetle arıların adalarda olmaması konusunda mesai harcıyor orman Burada şefi orman, evet. ama dünyanın ve Türkiye'nin bütün ormancıları aracıları baş üstünde tutuyorlar her türlü imkanı destekleri veriyorlar görevleri de o <gülüyor> Arı ormanı, orman arıyı sahipleniyor. Ama bizim e, adadaki arı e, orman şefimiz adalarda arıcılık olmazı. Gerekçe kafasına nedir? Kafasına takmış o değişmiyor. Yani gerekçe. Adalarda arıcılık olmaz, burası meskün muhal. İşte şikayetler var filan. Şimdi ha şikayetler ha, arı sokar diye mi? Ha, şimdi, ne diye? E, şimdi e, siz, biz bütün arıcılığı kaldırsak bile adadan. Adalarda milyonlarca arı yine uçmaya, <gülüyor> çırpmaya uçsun ne diye gözüne bakıyoruz devam, devam eder. Yani ona mani olamazsınız. O da önemli değildir. Şimdi e, adamız ufak bir yer. Ticari arıcılık yapılmasına ben de karşıyım. Çünkü Hı. adaların mevcut altyapısı, doğal yapısı. Orada ticari arıcılık yapmaya müsait değil. Hı. Eğer Amerika'da 300 kovanlı bir arıcıya amatör arıcı diyorlarmış. Bizde 30 kovan kapasite işletme, o da yan ek iş olarak kullanılıyor. Şimdi adanın daha fazla arıyı kaldırması ya da şey yapması mümkün değil. Bu arıyı sevmek, arıyı tanıtmak, gençlere arı bilgisi, kültürü vermek ve üretilen balı hani adalarda eğer bir bilimsel çalışma, bir arıcılık enstitüsü kurulabilir, bir yüksek okul kurulabilir. Arı ile ilgili işte 300-500 kovanlık bir yapıyla yapılabilecek işler yapılabilir. Ama ticaret için arı adaları düşünmemek lazım. Hobi olarak... Okul yeri için okay, harika ha, bir yer evet, ama değil evet, mi? Çünkü bildiğimiz evet, kadarıyla evet. yani en saf balın üretilebileceği bir yer. Şimdi Çünkü tarımda tarım ilacı yok. kullanılmıyor, tarım işte elektrikli fosil yakıt yok. Tarım ilacı yok, ee, dediğiniz gibi e, e, trafik yok, eksoz yok. E, e, böyle olunca biz bir sıfır önden başlıyoruz. Bitki çeşidimiz çok. E, kestane, akasya, evet. lavanta, orman hmm. gülü yani bu tür e, manolya ak, aklınıza gelen aranızı yediği şey çeşitli var, bitkiler var. E, çam var buna uygun. Her çamdan olmuyor. Kızılçam çam olacak. Hmm. Kızılçamlı alıyor. Bir de adada kalifiye, insan seviyesi, eğitimi, kültürü yüksek bir e, insan yapısı var. E, Duaya daha şey bakan, bilinçli bakan. E, biz bu neticede mesela arı ürünü olarak balın, polenin, propolisin ya da kantoron yağının dışında ee, hiç kimsenin yapmadığı daha doğrusu, yıl, asırlardır yapılan e, şaraptan bal işte, baldan <gülüyor> şarap yaptık ee, bunu da bir Fransız adalı bir Fransa'da çalışan şarap uzmanı bir arkadaşımız bize bal şarabı getirdi bizde bal var yapalım dedik sonra bize onun mayasını getirdi ve biz bir, her sene bir 25-30 kilo e, belki 40-50 kilo baldan e, şarap yapıyoruz ee, bu e, honeymoon yani balayı hmm. hikayesi eskiden İngiltere'de yeni evlilere bal şurubu hmm. ya da şarabı içirirlermiş. Balayı lafı oradan gelmiş. Bunu da kiliselerde filan üretirlermiş. Ee, biz bunu e, Türkiye'deki arıcılığın yeni bir pazar oluşturması için biraz öne çıkardık öne çıkardık ama ne yazık ki e, Dünya Arıcılık Kongresi'nde hı hı. Apimondiya'da e, bizi pek öne çıkarmadılar. Yabancılar katıldı oradaki şarap yarışmalarına. Siyaseten e, baldan şarap yapılmasına karşı hı hı. bir eğilim vardı. Ben bunu yakın bir sürede şarap üreten bir firmayla yakın temasa geçip ...resmi yollardan yasal olarak üretilmesi için... ...çalışma yapacağım. Bu arada... Sizin bizim bir çalışma daha var. Balımızın unutmayalım. adı... unutmayalım. ...onu <gülüyor> e, Şarabımızın adını da... ...hani bütün baldızlara... ...şey... ...rejest re, olsun diye... ...adını baldız koyacağız. Baldız. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... E, ...ziyarete gelmiştim ya... Evet. ...Hey belada'ya. Orada bir de bostan girişiminiz var. Evet. kolektif bir bostan çalışması. Çok az vaktimiz kaldı. Biraz da ondan söz edelim mi? Ee, şimdi bu arıyla uğraşınca bitkilerle de uğraşıyorsunuz. Arının karabaş otunu, lavantayı, ballı babayı, orman gülünü sevdiğini, ondan bal aldığını bilince bitkiye olan şey. Bostan hikayesi de yine Tarım Müdürlüğü'nden arkadaşlar e, Yalova İstanbul İl Müdürlükleri'nin bir bahçe ziraatı projesi olduğunu, bunu adalarda yapmak istediklerini söylediler. Heybeliada'da öyle bir kısa bir çalışma yaptık. Ee, Baktık ki 5-10 arkadaşımız bahçesinde, belli yerlerde bir de bir çiçekçimiz var. Bir konağın bahçesinde. Ee, bitki üretiyor. bahçe Domates, patlıcan, biber. Ama sıkıntı şu, adalarda tarım alanı zor, yok su yok tarım olması hmm. için. Susuz tarım ya da musluk suyundan pahalı tarım. Hmm. <gülüyor> Yine o da adada zevk için hobi olarak e, şey... Aslında e, arıların o, beslediği bir belki üretim modeli düşünülebilir. yani arı, tabii, lavanta ekilebilir. Lavanta. E, bal ormanları hmm. projesi var Arıcılar Birliği'nin. O tür bir şey bitkileri çoğaltılabilir adada. Ara, adalara biz böylece daha... E, hem üret, üret, üretken bir açıdan bakıyoruz. Yani evet. adalar sadece tüketimin düşünüldüğü bir yer değil. Evet. Üreten yani canlılarıyla böyle bir bütünlük e, tabii içinde. E yani tabi. Doğada evet. yaşıyoruz. Biz de doğanın bir evet, parçası. İkaz geliyor. Bize program bitti diye. Sevgili Uçman Sungur bugün konuğumuzdu. Heybeli Adadan aracılık ve bal üretimiyle ilgili geldi. Ve dedi ki arıları sadece ticaret için değil. Ben yaşamı devam ettirmek, yaşamın güzelliğini anlayabilmek için onları e, besliyorum dedi. E, çok teşekkür ediyoruz. Bize Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyoruz. E, Adaların Sesleri Hatta bir 16. İstanbul Bienal Paralel Etkinliğimiz var. 2 Kasım'da bu canlı yayınla her yerden izlenebilecek. Aynı zamanda da sergimizi 3 ve 10 Kasım arası saat 1 ve 4'te gelip e, ziyaret edebilirsiniz. Büyük adada, Büyük adada harika kemiden. bir eski e, köşkün içinde Teşekkürler evet, bizi dinlediğiniz biz de, için. Teşekkürler. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuklu.